Allah erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kafirlere içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaad etti. O onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır.''